Evet. Seferi, seferi namazlarda sadece farzlar mı kılınır yoksa sünnetleri de kılmamız gerekir mi? Malumunuz zorunlu kılmak durumunda olduğumuz namazlar farzlardır. Hı hı. Beş vakit farz namazı hazarda da seferde de kılmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bazen yanlış anlayış var seferisin diyor. Yani seferi olunca sanki namaz sakıt oluyor gibi düşünülüyor. Hı hı. Yanlış. Seferde iken de namaz yükümlülüğümüz devam etmektedir. Kılmak zorunda olduğumuz namazlar farz namazlardır. Hazarda iken, mukim iken seferi olmadığımız zaman sünnetleri kılmamız tavsiye edilmiştir. Fırsat buldukça sünnetleri kılarız. Kılmaya özen gösteririz. Özellikle revatip sünnetler dediğimiz beş vakit farz namazla birlikte kıldığımız bu namazları ihmal etmemeye gayret ederiz. Seferde ise vaktimiz müsait ise sünnetleri yine olduğu gibi kısaltma yapmaksızın hı hı. kılarız. Eğer vaktimiz kısıtlı ise çok rahat değilsek sünnetleri kılmak için, o zaman sadece farzları kılmakla iktifa eder, yetiniriz, sünnetleri terk ederiz. Misal, yolculuk yapıyoruz, otobüs mola verdi, vaktimiz kısıtlı, hızlı bir şekilde 10 rekatlık öğle namazını alel acele kılıp, belki de otobüstekileri bekletecek durumda isek şayet, o zaman farzını kılar, Rahat bir şekilde huşu ile farzı kılar, sünnetleri terk ederiz. Evet. Vardığımız yere vardık. Misafiriz, misafirliğimiz devam ediyor. Vaktimiz de müsait ise sünnetleri kılabilirsek ne kadar güzel olur, ne âlâ. Yani. Ancak kılmadığımız takdirde vebalimiz yoktur. Fırsatımız varsa beş vakit namazla birlikte kıldığımız sünnetleri misafir iken de kılmaya gayret ederiz. Diğer nafile ibadetleri de yapmaya çalışırsak güzel olur. Ama bunları yapmak zorunda değiliz. Aleyhülü ala olur. Muhtemelen hocam peki seferiyken misal öğlen namazının farzını nasıl kılmamız gerekiyor? Evet. Çok güzel soru. Şimdi bir şey daha hatırıma geldi Buyur bu soruyu sorunca. Kardeşlerimiz zaman zaman seferi mi değil mi? Seferi herhalde deyip namazları kasrediyor. Seferi olmama ihtimalimiz varsa, bizim namazları iki kılmamız, dört rekaatlı farzları iki kılmamız caiz olmaz. Muhakkak. Bunu dikkate alarak, eğer seferi olduğumuzdan eminsek, o zaman dört rekaatlı farzları iki kılarız. Hı hı. Seferi olduğumuzda bir şüphe varsa, ki mesela memleketine gidiyor, Ankara'da diyelim mükim veya İstanbul'da oturuyor, memleketine gidiyor. Kayseri'ye veya Adana'ya veya İzmir'e veya Trabzon'a gidiyor. Memleketi orası, memleketi asıl vatanı, orada misafir değildir. Misafirim herhalde deyip namazlarını kısaltarak kılıyor, doğru değil. Kişi asıl vatanında, vatani aslisinde mukimdir, misafir değildir, namazını tam kılması gerekir. Yol boyu gider gelirken misafirdir, seferidir. Ama vatanına vardığı zaman seferilik biter, orada 15 günden az kalacak olsa bile, 3 gün, 5 gün, 1 hafta kalacak olsa bile, 4 rekatlı farzları 4 olarak kılacak, Ramazan orucunu da tutacak. Evet Peki Muhtemelen Hocam, şurada bizim takıldığımız, ıskaladığımız bir konu daha var. Hanefi mezhebine mensup olan kimseler, seferiliği, seferi oldukları vakit 4 de kılabilir mi yoksa gerçekten o namazı kısaltıp, İki rekat mı kılmak zorunda? Yani bu azimet ve ruhsat meselesi var ya orada da Şimdi biraz ıskalıyoruz. Şimdi bu azimet ve ruhsat konusunu e, Hanefiler farklı değerlendiriyor. Hı hı. Diğer müştehitlerden bazıları farklı değerlendiriyor. Şimdi mesela Şafii mezhebinde e, seferilikte dört rekatlı farz namazları dört kılmak azimettir, iki kılmak ruhsattır bu itibarla kişi 4 de kılabilir, ikide de kılabilir. 4 evet. kılarsa zoru başarmış olur. Bunu da yapmasında herhangi bir sakınca yoktur. Hanefi mezhebinde ise bunu Allah'ın bir ikramı olarak görmüşlerdir. Bu ikramı kabul etmek kabul etmemekten daha iyidir. Kişi ikramı kabul etmezse isaet etmiş olur. Kötü evet. bir şey yapmış olur. Allah'ın ikramını reddetmiş olur gibi düşünmüşlerdir. Hanefiler diyor ki, dört rekaatlı farzları iki kılmak hı hı. önemlidir. Dört kılacak olursa e, namazları yine geçerlidir. Yani Hanefi mezhebine mensup bir kişi misafir iken dört rekaatlı farzları dört kılması namazlarına bir zarar vermiş olmaz. Namazları sahihtir, sadece ikramı kabul etmemekle isayet etmiş olur. E, namazlarında bir sıkıntı söz konusu değildir. Ben bunu söylerken şunu kastediyorum. Hı hı. Kardeşlerimiz zaman zaman misafir olup olmadıklarını bilemiyorlar. Mesela yazlığımız vardır. Yazlık bize ait bir yerdir. Anahtarı bizdedir. Gittiğimiz zaman Antalya'da, İzmir'de veya İstanbul'da anahtarı bizde kapımızı açıp giriyoruz oraya. Oraya gittiğimiz zaman e, misafir olmayız. Namazlarımızı orada tam kılmamız gerekir. Evet. Ee, az önce Burayla söylediğim gibi o, asliye gittiğimiz zaman da misafir olmayız. Orada da namazlarımızı tam kılmamız gerekir. Ama diyelim ki buradan karayoluyla yoluyla Hicaz'a gideceğiz. Mekke'ye, Medine'ye gideceğiz. Yolculuğumuz da uzun sürüyor. Kesin seferiyiz. E o zaman dört rekatli farzları iki kılarız. Bunda bir sakınca yoktur.